Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği change.org özel programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Milas'ın Beçin ve Çamovalı köylerinde 2000 dönümlük orman arasında bulunan kızılçamlar kesiliyor. Change.org'da orman ekosistemine daha fazla zarar verilmeden Milas, Beçin, Çamovalı bölgesinde Endüstriyel plantasyon projesinin iptal edilmesini talep eden bir kampanya var Change.org Taksim Milas ormanların kesilmesini Durdurun adresinde Ve Muğla Çevre Platformu Milas Meclisi tarafından başlatılmış Milas, Beçin ve Çamalıkalı köyü Sınırlarında içinde Denizcik Adında küçük de bir göl bulunan Kızılçam ağaçlarıyla kaplı 2000 dönümlük Dağ yamacındaki Orman arazisinin kesimine karşı çıkıyor Bu kampanya şu ifadelere yer verilmiş anayasada orman arazileri amaç dışı kullanılamaz diye belirtildiği halde gece gündüz demeden endüstriyel plantasyon kurmak ve ormanı gençleştirmek gerekçesiyle kesiliyor. Alanda uzman bilim insanlarına göre ormanların ağaçlandırılak değil kendi doğal sürecinde kendini yenilemesi önemli. Dolayısıyla ihtiyaca yönelik odun üretimi açık alanlarda hızlı gelişen ağaç türleriyle yapılan ağaçlandırmalarla yapılarak doğal ormanlar üzerindeki baskı azaltılmalı. Tüm dünyanın ve ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği olağanüstü koşullarda yaşamak durumunda kaldığımız ve kamu gücünün yaşanan felaketle mücadeleye yönlendirilmesi gereken bu süreçte bu projenin hızla uygulamaya alınması yanlış. Bilim insanları da biyoçeşitliğin ana kaynağı olan ormanları yok ederek orada yaşayan bütün canlıların Yaşam alanlarını daralttıkça COVID-19 benzeri salgınların artacağı konusunda hemfikirler. Bölgede yaşayan yurttaşların bireysel çıkar hedeflemeyen çığlığına kulak vermenizi, orman ekosistemimize daha fazla zarar verilmeden milas beçin Çamovalı bölgesinde endüstriyel plantasyon projesini iptal edilmesine talep ediyoruz demişler. Kampanya Change.org Taksim Milas'ta ormanların kesilmesine durdurun adresinde. Bingöl Valiliği tarafından Cuma Karaaslan'ın başlattığı Bingöl'deki 7 Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ve 7 Yaban Keçisi Katliam ihalesinin iptalini destekleyen kampanyaya 4.500 kişiye yakın imza atılmış. Change.org Taksim Bingöl Keçi İhalesi adresinden ulaşılabiliyor kampanyaya. Bingöl Valiliği ve Doğa Koruma Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü'ne Bingöl'de 2020-21 av sezonunda 7 çengel boynuzlu dağ keçisi ve 7 yaban keçisinin öldürülmesi için izin çıktığı belirtilmiş. Ben sözleşmesine göre çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi nesli tehlike altında ve korunması gereken türler listesinde Cuma Karaaslan, dağ keçilerimiz avlanmasın yaşasın diyor kampanyasında Change.org Taksim Bingöl Keçi İhalesi adresini ziyaret ederek arzu ederseniz imzanızı ekleyebilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafına Erdinç Özbaş tarafından başlatılan Küçük Menderes Nehri kimyasal sanayi atıklarından kurtarmayı amaçlayan bir kampanya var. Change.org Taksim Küçük Menderes adresinde kampanyada verilen bilgilere göre İzmir'in Selçuk ilçesinde denize dökülen Küçük Menderes Nehri'ne Tire ve Torbalı ilçelerinden çok yoğun kimyasal Sanayi atıkları atılıyor. Bu atıklar özellikle Torbalı Sağlık Mahallesi'nden Selçuk Pamucak sahiline kadar ağır bir kokuya neden oluyor. Biraz ironik sağlık mahallesi ve Pamucak. Birçok çiftçi kirli nehir sularıyla bahçe ve tarlalarını sulamak zorunda kalıyor. Dünya mirası olan antik Efes şehri Pamucak sahili. Bu kimyasal atıklar yüzünden büyük bir deniz kirliliği sorunu yaşıyor. Acil bir çözüm bulunmazsa. Bu kirlilik yüzünden yakında Pamucak sahilinde denize girilemeyeceğinin ifade edildiği kampanyayı Change.org Taksim Küçük Menderes adresinde bulabilirsiniz. Artvin ili Yusufeli ilçesi Barhal çayı üzerinde yapılmak istenen HES projesine karşı çıkan bir kampanya ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik Selçuk Çelik tarafından başlatılmış Change.org Taksim Artvin HES adresinde. Artvin'in demir döven, altın parmak ve yaylalar köyleri sakinlerinin bu köylerin sınırlarında yapılmak istenen HES projesine karşı olduklarından bahsedilmiş. Bu projenin yaratacağı olumsuzluklarla ilgili kampanya metninde diyor ki, köylerin derelerine ve doğasına tahribat yapacak. Aynı zamanda bu yörede yaşayan insanların yaşam alanını gasp edecek, tahrip edecek. Tarım alanları ve orman alanları tahrip olacak. İçme ve sulama sularının açılması düşünülen tünel çalışması sırasında, Akış güzergahı değişecek ve bu da köylerin susuzluğa mahkum edecek. Hazırlanan çet raporlarında bunların yok sayıldığı ve çet raporlarının gerçeği yansıtmadığı da kampanyada bilgi olarak verilmiş. Selçuk Çelik'in çağrısına yanıt vermek isterseniz Change.org taksim artvin hes adresinden imza verip kampanyayı paylaşabilirsiniz. Datça Kent Konseyi kıyıların şirketlere kiralanmaması için sürdürdüğü Kampanyayı DATÇA Kaymakamlığına bütün imzaları teslim etmiş Change.org Taksim Kıyılar Halkındır adresine sürmekte olan kampanyada şöyle bir güncelleme var. Kıyılarımızın şirketlere kiralanmasını engellemek için DATÇA Kent Konseyi olarak burada başlatmış olduğumuz mücadeleye destek içine atmış olduğunuz imzalar 12.000'i geçti. Şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı 3 yıllık sözleşmesinin Haziran 2020'de sona ermişti sözleşmenin. Yeniden imzalanma ihtimaline karşın şu anda toplamış olduğumuz imzalar Datça Kaymakamlığına teslim edildi diyorlar. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Ayşe Kargılı, Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlerle sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle pazartesi buluşmak üzere diyoruz. Gezegenin Geleceği